Hazırlayan resmuna Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçtan Sanat Programı'na hoş geldiniz. Ben Çelenk. Ee, takip edenlerin hatırlayacağı üzere yaklaşık 3 aydır Berlin'den kültür sanat haberi getiriyordum. Türkiye kökenli insanların Berlin'de düzenlediği sergi, sanat projesi, sanat inisiyatifi, küratöryel çalışmaları e, mercek altına almıştım. Sıklıkla söyleşiler yapmıştım. En son geçtiğimiz hafta Berlin BNL'ini değerlendirmiştim. E, bu hafta itibariyle... Gezegenden kültür sanat haberleri getiren bir program olarak İstanbul'a odaklanmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Zira geçtiğimiz birkaç hafta ve önümüzdeki birkaç hafta özellikle İstanbul'da çok yoğun uluslararası bir kültür sanat gündemi var. E, çok farklı şeyler elbette bu bu programın konusu olabilir çünkü e, pek çok sanat kurumu sezona başlamış durumda galeriler uluslararası sergiler yapıyorlar e, müzelerde sanat kurumlarında sanat enstitülerinde merkezlerde pek çok proje karşımıza çıkıyor bir e, fuar var. Geçtiğimiz hafta sonu bitti, Contemporary İstanbul, onun da uluslararası bir odağı vardı. Fransa'dan sanatçıları ağırlaması ya da uluslararası galerilere e, yer vermesi gibi bir özel Fransa bölümünün olması gibi. Ama bütün bunlar içinde bence Türkiye kültür sanat çevrelerine en çok katkısı olan ve uluslararası anlamda da e, dikkatle takip edilen etkinlik tasarım bieneli. Dördüncüsü düzenleniyor İstanbul Tasarım Biyeneli'nin. Altı hafta boyunca altı farklı mekanda iki üzerinde katılımcıyı ağırlıyor dünya çapında ve Türkiye'de. Geçtiğimiz aylarda bununla ilgili açık çağrılar da yapılmıştı. Bu açık çağrıya gelen cevapların değerlendirilmesi sonucu Biyeneli'ye dahil olan katılımcılarda söz konusu. 4 Kasım'a kadar gezmek mümkün. Biyeneli ücretsiz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor ve bir ön izleme oldu hatta o ön izlemeye oryantasyon günleri dediler geçtiğimiz Perşembe Cuma günü ve geçtiğimiz hafta sonunda kapılarını ücretsiz olarak ziyarete Açtı. Bunu gündeme getirmek istiyorum ben. Zira uluslararası kültür sanat çevrelerince özellikle mimarlık, tasarım ve sanat çevrelerince takip edilen dolayısıyla e, sadece İstanbul ya da Türkiye için değil işte hariç için Tüm dünya çapında önem arz eden bir etkinlik formatı. Aynı zamanda İstanbul'un özellikle pera karaköy Kapataş hattındaki değerli zaten diğer programlarında takip ettiğimiz kültür sanat kurumlarında yer alıyor. Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Pera Müzesi, Arter, Salt Galata ve Stüdyo X BNL mekanları ...altı farklı mekan var. E, hemen biraz kavramsal çerçevesine geçmek isterim. Ama öncesinde şunu da vurgulamak istiyorum. Bu ilk programda BNL'in direktörlüğünü üstlenen Deniz Ova'yı aslında konuk edecektim. Ve Deniz sağ olsun çok yoğun programında buna vakit ayırmıştı. Ama benim programımdaki bazı değişiklikler nedeniyle bu söyleşiyi gerçekleştiremedik. Ama önümüzdeki haftalarda BNL'le 4 Kasım'a kadar devam edeceğine göre... Biennial'i tam anlamıyla gezdikten, değerlendirdikten sonra kendi aramızda değerlendireceğimiz bir program daha yapacağız. 4 Kasım'a kadar vaktimiz var. Ee, ama Cumartesi günü Deniz Ovva ve Biennial'in küratörü Jan Boylen eşliğinde e, Biennial'i biraz gezme ve onlarla e, konuşma fırsatı buldum. Aynı zamanda Perşembe günü yapılan yine Jan Boylen, Deniz Ovva ve Jan Boylen'in yardımcı küratörlüğünü üstlenen Vera Sachet, ve Nadine Botta gibi yardımcı küratörlerinde katıldığı hatta bir performansın da gerçekleştiği Vivian Toşman'ın bizim de birer parçası olduğumuz deneysel bir egzersiz, sabah egzersizi adet acı bir fiziksel bir egzersizi yaptırdı. yaptırdığı böylece tarım işçilerinin çalışma zorluklarını o bedenleriyle aynı hareketi sürekli tekrar etmelerinin getirdiği deformasyonu da biraz hmm, duyumsamış olduk. Bu basın toplantısı e, sayesinde Bienal ön izleme günlerinde gezmek ve işte Deniz e, Ova, önümüzdeki programlarda konuk edeceğim Deniz Ova ve Bienal'in küratörü Jan Boylan ile sohbetlerim e, sayesinde bu programı size hazırladım. Hemen geçiyorum Okullar Okulu 4. İstanbul Tasarım Bienali'nin başlığı zaten geçtiğimiz sene içinde kavramsal çerçeveyi açıklayan bir basın toplantısı daha gerçekleştirilmişti. Sonrasında bir açık çağrı yapıldı. E, uluslararası platformda da İstanbul Tasarım Bienali e, pek çok başka etkinliğe katıldı. Örneğin Milano'ya gitti. E, dolayısıyla zaten herkesin kavramsal çerçevesiyle ilgili biraz da olsa bir fikir sahibi olduğu, gelişmeleri merakla beklediği e, bir etkinlik. E, 200'ün üzerinde katılımcı var dedim. Yani tasarımdan gastronomiye, teknolojiden ekonomiye, tasarımı çok geniş bir alan olarak görüyorlar. Tam da bu nedenle Biennale'de bu 6 farklı mekanda karşımıza yiyecekler, makinalar, ölçüm birimleri, haritalar, yayınlar... El sanatları tabii ki yapay zeka günümüzde tasarım, bilim dediğimiz de sanat yapıtları örneğin resimler, heykeller, uzay istasyonları ne kadar tasarımı ve de öğrenme biçimimiz yani bu tasarım yoluyla öğrenme biçimimizi ele alan çok sayıda enteresan proje var. Kimisi zihni sinir projelerini de andırıyor, kimisi gerçekten araştırma ve geliştirme istiyor. Evet. Tasarım dediğimizde bunun için mimarlık, biyoloji, sosyoloji, psikoloji, gastronomi, pedagoji, elbette ekoloji, örneğin arterde özellikle bunu göreceğiz, teknoloji, ekonomi gibi pek çok farklı alan giriyor. Katılımcılar 6 farklı kıtadanlar, çok sayıda tabii Türkiye'den katılımcı da var ve farklı ülkelerden bir araya bu tasarım bienniali için gelmiş olan katılımcılar Da söz konusu. Katılımcı diyoruz çünkü herkes tasarım bir yerlerindeki herkes tasarımcı değil aslında. Çok farklı isimlerden gelen isimler var. Birazdan detaylarına girdiğim zaman daha iyi anlatma fırsatı bulacağım elbette. Ee, hemen hemen bakalım. Mekanları anlatacağım ve her mekanı hızlı da olsa gezme fırsatı buldum. Oradan özellikle benim dikkatimi çeken bazı çalışmalara, bazı projelere de yer vermek istiyorum. Ama onun öncesinde Tasarım BNL'i Biennale, diğer BNL'lerde de olduğu gibi bir kamusal programa sahip. Özellikle de ilk hafta yoğun. Yani benim bu programı yaptığım hafta özellikle yoğun. Dolayısıyla bu programdan size seçki yaptım ki sıcak haber vereyim. Belki başka şekilde haberdar olmadıysanız ve ilginizi çekebilirsiniz. Diyerse hemen katılabilirsiniz. 4. İstanbul Tasarım Biyener'in kamusal programı tabii ki Bienal kavramsal çerçevesinden yola çıkıyor. Ve 6 haftaya yayılan devamlı bir öğrenme sürecine davet ediyor. Çocuklara yönelik programlar var, dersler var, sunumlar var, atölyeler var, gezi rotaları var, film programları var. Böylece öğrenmenin odağını, biçimini genişletiyor tasarımın da kezağı. BNL'den önce başlamıştı hasta kamusal program. Ben tabii ki BNL açıldığı anda itibaren değineceğim. Artık şunu da belirtmek isterim. Biraz önce dile getirdiğim bu 6 mekanın her birinin içinde birer sınıf, birer derslik var. Yani sergi mekanlarında da gün boyu siz orayı bir ziyaretçi olarak deneyimlerken orada gün boyu birileri ders yapıyor. Örneğin cumartesi günü yine Artere git. Orada IASPİS'in yani İsveçli önemli bir sanat enstitüsüdür. IASPİS bir kat boyunca orada eğitim gerçekleştiriyordu. Keza Akbank Sanat'ta üretim, birebir üretim yapılan bir alan var. 6 hafta boyunca orada üretimler gerçekleştirecek. Hemen Akbank Sanat'ın giriş katında orada KUKA robotlarını görüyorsunuz. Gerçekten endüstriyel üretim yapan makineler de karşınıza ...çıkıyor örneğin. Dolayısıyla bu dersliklere de uğramak lazım. Bunlar sergi içi mekanlar. Ee, Akbank Sanat'ta, Arter'de, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta ve Stüdyo X'te varlar. 6 hafta boyunca faaliler gittiğiniz zaman siz de belki oradaki bir, bir programa katılabilirsiniz. Ya da tasarım alanındaki öğrenim ve uygulamalar nasıl hayata geçiyor? Bunun nasıl birbirinden farklı modelleri, yöntemleri var? Bunları görebilirsiniz. Ayrıntılar için de okullarokulu.ikasv.org adresinden bilgi alabilirsiniz elbette. Tasarımcı sohbetleri var. Moderatörler eşliğinde bunlardan örnekler vereceğim. Akademi günleri var. Birçok üniversite ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz BNL'lerde olduğu gibi. Her salı üniversite ve benzeri akademik kurumların yaptığı çalışmaların anlatıldığı akademi günleri var. BNL'in temasına farklı bakış açıları getirecek. Evet. Pera Müzesi film programıyla güçlüdür. Hem kendi bünyesindeki Mektep Meydan Galatasaray Sergisi'ne paralel olarak o da Galatasaray Lisesi'ne bir eğitim kurumu olarak da bakmaya çalışan bir sergi. Hem de okullar okulu tasarım biennialinin bir kısmını ağırlıyor. Ölçekler okulu kısmını ağırlıyor. Dolayısıyla 4. İstanbul Tasarım Bienniali kapsamında bir ömür okul Ve Bauhaus Bir Okuldan Ötesi adlı film programları tasarladı. Bauhaus 4. Tasarım Biennial'in en önemli esin kaynaklarından referans verdiği külliyatlardan birini teşkil ediyor. O açıdan önemli. 14 Eylül 7 Ekim tarihleri arasında Oyun Bahçesi Nerede adlı bir program öneriyor. 28 Eylül 4 Kasım arasında ise Bir Ömür Okul adlı bir seçki. 14 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında ise Bauhaus bir okulda ötesi. Çok sayıda film var ayrıntılarına burada girmiyorum ama takip etmek lazım. Bir başka film programı daha var ama. Görünmez film programı. E, Pera da değil bu. Alexander Midal küratörlüğünde tasarım ve sinemanın aynı yıllarda serpilmiş olmasının tesadüf olmamasından yola Çıkıyor bunu vurgulayarak yola çıkıyor. E, tasarımın özel bir sinematik ifade olduğu iddiasını taşıyor. Endüstriyel tasarım, spekülatif tasarım, grafik tasarım gibi farklı alanlardan gelen uluslararası tasarımcıların deneysel filmlerinden derlenen bir seçki sunması bakımından önemli. E, hikaye anlatımı, tasarım veya görsel çalışmalarla ilgilenen herkese hitap eden gösterimler e, bunlar. Bunlar. ...görünmez film programı. Taklire baktığımız zaman hemen bu programı... ...düzenlediğim günden itibaren olan programdan... ...size birkaç küçük seçki... ...yaptım. Onları... ...vurgulamak istiyorum. Örneğin akademi günü demiştim. Hemen 25 Eylül... ...salı günü katılabileceğiz. Bir akademi günü... ...var. Saat 2 ile 7 arasında... Akbank Sanatın çok amaçlı salonunda... ...Kadiras Üniversitesi... ...9 Eylül Üniversitesi... Kastamonu Üniversitesi... Bu üç üniversitenin mimarlık, tasarım, tekstil, moda tasarımı, mimarlık, mühendislik bölümlerine yer veriyor. Bir başka programı ise Stüdyo X'te, içinde bir derslik olan sergi mekanlarından biri bu. Atölye, yaşayan artık Baku Dapan. Bu atölye artıklar, kalıntılar, çoraklık, verimsizlik, meyve ya da sebze atıkları, artıkları ve yenilebilir yabani otlar gibi şeylerle ilgili. Baku da bana göre bu tanımlar özellikle incelenmeli ve bu atölyede bu incelemeye fırsat vermeye çalışıyor X'te saat 5'te 7 arasında salı günü. E, baktığımız zaman çarşamba günü örneğin Salt yolunda biraz önce gündeme getirdiğim bu görünmez film programı var. Alexandra Midal küratörlüğünde saat 12 ile akşam 8 arası neredeyse gün boyu Saltbeyol'un açık sinemasında bu programı deneyimlemeniz mümkün. 26 Eylül Çarşamba. Aynı gün ise bir program daha önermek istiyorum. O da Yapı Kredi Kültür Sanat'ta. Yine Biennial mekanlarından. Loja'da. Basın toplantısında burada yaptılar. Sotabiz. 20. yüzyıl Tasarım Bölümü Direktör Yardımcısı ve Satış Yöneticisi Latisha Conta de Fontaine Collecting Design yani tasarım koleksiyonu yapmak başlığı altında tasarım koleksiyonu yapmanın püf noktalarını anlatıyor. E, Moderasyonu Biennial Direktörü Deniz Ova üstleniyor. E, Ari İstanbuloğlu da konuşmacılar arasında Ancien Galerilerinin kurucusu Türkiye'deki e, duruma bakıyor. 18.30-19.30 yapı kredi kültür sanat 26 Eylül çarşamba günü. E, 27 Eylül perşembe gününden bir önerim Arter. O da BNR mekanlarından ve içinde bir derslik var. Cumartesi günü yaz biz program yaptı demiştim. Bu defa 27 Eylül perşembe günü tasarım sohbetleri olacak demiştim. O kapsamda Naha Kubota ve Türkiye'den Ali Taptık e, katılıyorlar. 18.30'da Arter'de. 28 Eylül Cuma'ya baktığımız zaman yine Arter'de bir atölye var gün boyunca alçı durumda barınak tasarımına yönelik malzeme denemeleri konuşuluyor Kültür Üniversitesi'nin katılımıyla gün boyu Arter'de Pera Film programı başlamış oluyor onu takip edebilirsiniz 28'i Cuma günü programda modelin modelini oynuyor var örneğin akşam son olarak 29 Eylül Cumartesi ise Bauhaus'la ilgili bir sempozyum var. Çok değerli Yapı Kredi Kültür Sanat'ta 29 Eylül cumartesi günü saat 2 ile 5 arası Bauhaus bugün, eee Bauhaus'un yıl dönümü kutlaması aynı zamanda ben Berlin'deyken de bununla ilgili çok sayıda etkinlik vardı. Bauhaus Dessau Vakfı'ndan Güney Fransa'daki Beaubach atölyelerine ve Yahşi Bey'e uzanan Bauhaus hikayesinin dünü, bugünü ve yarını üzerine Yapı Kredi Kültür Sanat 29 Eylül Cumartesi benim de kaçırmak istemediğim bir program sunuyor. Studio X'de ise aynı gün Türkiye Tasarım Kronolojisi bunu geçtiğimiz bienalden de hatırlayacaksınız kısmen. E, saat 2 ile 6 arasında e, Endüstriyel Tasarım'ın Türkiye'deki hikayesi de zanaat, politika ve ekonomi ilişkisini tartışabileceği yeni bir sayfa açmayı hedefliyorlar. Studio X'in dersliği içinde. E, şimdi mekanlara geçmek istiyorum. İlk hafta programına değinmiş oldum zira. E, altı ayrı mekan var. Hepsi birbirinden yürüme mesafesi diyebiliriz. Hali hazırda zaten kültür sanat kurumu olarak tanıdığınız, bildiğiniz mekanlar. E, Jan Boylan kendisiyle konuşmalarımda da aktardı. E, mevcut herhangi bir okulu e, yeniden bir eğitim alanına dönüştürmeyi tercih etmedi. Ya da okullarla, özel üniversitelerle elbette birebir işbirliği yapıyor ama onların mekanına yoğun bir şekilde giderek yani o okullarda e, tasarım biyenerlini gerçekleştirmeyi tercih etmedi tam tersi İstanbul'daki mevcut kültür sanat kurumlarını biyenerl mekanı olarak birer okula dönüştürdü bunu yaparken de e, çok e, ilginç ve benim oldukça e, takdir ettiğim beğendiğim bir e, tasarım Da uyguladı yani mekan tasarımı sergi tasarımı anlamında kullanıyorum bu defa bunu ee, sergi malzemeleri ve senografisi mimar Aslı Çiçek Belçika'da yaşayan Türkiye kökenli bir isim ve ürün tasarımcısı Lukas Wekverd'in işbirliğiyle üretildi oldukça kolay kurulabilen böyle modüler sistemler ee, ve Aslı Çiçek'in de sergi tasarımındaki e, deneyimi e, mekana yansıdı benim için bunun en önemli özelliği. Ee, şimdiye kadar genelde sanat sergileri ya da sergiler ağırladıkları için pencerelerini yani caddelere, manzaraya, gün ışığına açılan pencerelerini genellikle duvarlarla örtmüş olan bu sanat kurumlarının camlarını, pencerelerini tekrar açtı. Böylece onları kentle yeniden ilişkiye geçirdi. Gün ışığını da sergi mekanlarının içine dahil etmiş oldu. Bunun en çarpıcı yanını Pera Müzesi'nin 5. katında görebiliyorsunuz. İnanılmaz bir Haliç ve İstanbul manzarası var şu anda. Normalde biz üstüne resim asılan duvarlarla karşılaştığımız için oraya hiç gün ışığı gelmiyordu ve şehirle ilişkimiz kesiliyordu. Bence çok yerinde ve mutlaka görmeye değer bir deneyim yaratmış. E Böyle mekanlara geçmiş olduk. Madem Pera Müzesi dedim, Pera Müzesi ile devam edeyim. Pera Müzesi kendisinde ağırlıklara dair bir koleksiyonu Olması nedeniyle bundan da yararlanıldığı için ölçekler okuluna ev sahipliği yapıyor. Burada benim bir grupla da gezerken hepimizin en çok ilgisini çeken işlerden biri Muğlak Standartlar Enstitüsü'ydü. Çok Türkiye'ye özgü bir durum elbette standartımızın tam olarak olmadığı bir standartımız varmış gibi yaptığımız ama onun ne olduğunu oldukça muğlak belirsiz olduğu bir durum. Cansu Cürgen, Avşar, Gürpınar... E Günlük hayatta ölçüm için kullandığımız bazı ifade ve standartların aslında neden standart olmadığını söylüyor. Benim aklıma mesela çok bir sigara içimlik mesafe diye tarif ederler bazen size yolu hiç karşınıza çıktı mı bilmiyorum. Ne demek bellidir ya da kulak memesi kıvamında derler ne olduğunu tam anlamazsınız. İşte bütün bunlarla iştigal eden işin içine başa bahçenin bugüne kadar ürettiği farklı boy ve formlardaki çay bardaklarının hikayelerini de dahil eden Bir çalışma bu. Bir başka mekana geçelim. Akbank Sanat. Yine benim için kişisel olarak da böyle esprili bir yanı var. Çünkü ailemin bir bölümü özellikle baba tarafı çok çay içerler ve herhangi bir misafirlik durumunda onlara sürekli küçük bardaklarda çay servisi yapmanız, yeniden çay demlemeniz gerekir. İşte benim gibi insanları rahatlatacak, bize daha fazla boş vakit yaratacak bir çaycı robot tasarlamış. O Tuan von Royder emek sonrası laboratuvarı adı vermiş. Akbank Sanat'taki Bozum Okulu kapsamında bunu yapmış. E, çaycı bir robot. İstanbul'da bir makine mühendisi ve bir çaycı ile birlikte bunu ortak yapıyor. E, bir çay koyma makinesi, Türk usulü metal tepsi, çay bardakları, altında su sebili çaydanlıkları ve robot kendi kendine bardaklarını bile temizleyerek düzenli olarak çay servisi yapabiliyor. Mutlaka görün diyelim. Hemen zaten İstiklal Caddesi'nden de görülebilir durumda. Akbank Sanat'ın girişinde böyle vitrine koymuşlar adeta. E, kamusal çok sayıda etkinliğe ve basın toplantısına da ev sahipliği yapan yapı kredi kültür sanata gelelim. Burada akışlar... Okulu var. Serk çok büyük ölçekliliği ama çok sayıda kamusal programda ev sahipliği yapması önemli. Burada en geniş alanı kapsayan ve bence en kıymetli olan sosyolojik açıdan da çalışmalardan biriydi Ebru Kurbak. Sıkça sorulmayan sorular adlı çalışması hepimizin bir takım becerileri, kaliteleri, kalifikasyonları var elbette kendi bilgimizi, deneyimimizi, becerilerimizi geliştiriyoruz ama bir yerden bir yere göç ettiğimizde şu anda da sıklıkla göç veren ve alan bir topluluk olduğumuz göz önüne alınırsa yeni bir iklimde, yeni bir dilde, yeni bir... Iı, Habitat'ta yeni toplumsal davranış kuralları, yeni adetler ve yeni tutumlarla karşı karşıya geldiğimizde yeniden bir bilme, öğrenme sürecine girmemiz gerekiyor. Mevcut bilgilerimiz, becerilerimiz oraya ne kadar aktarılıyor bunu sorgulayan bir çalışma Ebru Kurbakinki. Bir diğer mekan artere sıklıkla değindim. Orada benim için en çarpıcı olan işlerden biri. Sonrasında gerçek boyutlu bir prototipini Balat'taki Rahmi Koç Müzesi'nde su üstünde de görebileceğiniz "Suda Yaşam" adlı deprem sonrasını ele alan Bir çalışma SO Mimarlık ve Fikriyat ekibinin çalışması İstanbul Modern'de benim de küratörlerinden biri olduğum Young Architects programına da katılmışlardı. Göğe bakma durağı çalışması yapmışlardı o zaman. Burada İstanbul'da bir deprem durumunda kullanılacak acil bir suda yaşam çözümü arıyorlar. Tsunami'den etkilenmeyecek bir bölge olan Haliç'de kullanılabilecek yüzer bir kurgusal yapı yaratıyorlar. Sanki depreme o yapıya o evin içine girip depremden korunabileceğiniz şekilde mutlaka üzerine bakıp incelemek gerek. Gerçek boyutlu prototipi de Rahmi Koç Müzesi'nde ama işle ilgili her tür bilgi, model vesaire arterde. Arter dünya okulu özellikle ekoloji alanına da ilgilenen o alana da. Bakanlar Arter'deki bölümü kaçırmamalı. Bir diğer mekan Salt Galata. Az önce dile getirdim Salt Beyoğlu'nda film programları gibi başka şeyler de var elbette ama Biennial'in zaman okulu bölümü yani 6 ana mekanından ya da 6 ana okulundan biri Salt Galata'da zaman okulu başlığı altında var. Ve burada e, zamanı Google'da durduran dokumacılık ...için dünyanın farklı yerlerinde yaşayan 20'den fazla el dokumacısına talimat verilmiş. Emily Rönnhal ve çok sayıda katılımcı yer alıyor. Google'da Tekstil Türkiye Emek Anahtar sözcükleriyle bir arama yapmışlar. Birkaç hafta boyunca da Türk düğümü tekniğini kullanarak dokuyacakları bir resime odaklanmışlar. Bütün bunlara yer veriyor. Son bir mekan... Yine kamusal program aktarırken değmiştim. Studio X zaten mimarlık ve tasarıma çok odaklanan bir kurum olarak tasarım bieneline tekrar ev sahipliği yapması beklenirdi elbette. Studio X sindirim okuluna ev sahipliği yapıyor. Burada pazardan ne öğreniriz ee, sorusuna cevaben Gamze Gündüz, Güher Tan ve Tangörtan. Pazar yerinden adlı bir çalışmayla sindirim okuluna katkıda bulunuyorlar. Pazar yerlerinin tarih boyunca toplumumuzda, kültürümüzdeki e, bilginin üretildiği, biriktiği, paylaşıldığı, geliştirildiği bir nevi okul olarak işlev e, görmesinden yola çıkıyor. Türkiye'de çok sayıda pazara bakmışlar. Nazilli'de, Kar e, Karacasu'da, Tire'de Ödemiş'te, Ege'de. E, bu pazarları, buradaki üreticileri araştırmışlar ve pazarlardan neler öğrenebileceğimize dair e, bu süreci devamlı bizimle paylaşmak için bir Instagram hesabı da açmışlar. Ama Studio X'e gidip bu alanı tabii ki görebilirsiniz. Böylece 6 farklı mekandan da çalışmalar size gündeme getirmiş oldum. 4. İstanbul Tasarım Bienali, bu mekanları görmenizi elbette tavsiye ediyorum. Çok sayıda uluslararası katılımcı da var Onu 4 Kasım'a kadar eşlik eden faal bir öğrenme ağı da söz konusu Okullar Okulu 4. İstanbul Tasarım Biyeneli'nde. Ben programcınız Çelenk, Açık Radyo'daki Hariçten Sanat programını bu haftalık kapatıyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay.